1209, numaralı konu, Hazreti Ömer'in mescidde oturanları övmesi, evet, Şam'da Hazreti Ömer'in yanına vardım, halkın durumunu benden sorarak, sanırım burada, kişi, kaçan deve gibi mescide girer, eğer tanıdıklarını görürse, yanında oturur, yoksa geri döner değil mi, dedi, hayır, mescidde çeşitli meclisler vardır, otururlar, hayrı öğrenirler, zikrederler, dedim, Hazreti Ömer, siz böyle oldukça hayır içerisindesiniz, dedi.